Dijital Kültür Makaleleri 20. Dijital Avcılık Pokémon Go. Dijital Oyun Çalgalarının Son Halkası Pokémon Go. En önemli özelliği artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) özelliklerine sahip olması. Yani fiziksel ve sanal gerçekliğin ilksel kesişiminden istifade ediyor. Akıllı telefonda çalışan dijital uygulama size yakalayacağınız avın koordinatlarını veriyor. O noktaya ulaştığınızda cihazın ekranında dijital avı görüyorsunuz. Ama onun fiziksel iz düşümünde avı temsil eden bir gerçeklik bir nesne yok. Avcılık gerçek, av sanal. İyi de bu basit özellik neden gençlerin bu kadar ilgisini çekiyor? Oyunda çeşitli unsurlar var. Mesela bunlardan biri yumurta seviyesinde edinilen bir avın serpilip büyümesini sağlayabilmek. Bunun için birkaç kilometre yürümek gerekli. Nasıl yani? Sabah kalktığında yatağını toplamayan, sağlıklı kalsın diye değil koşmak veya yürümek kılını bile kıpırdatmayan dijital yerliler sahip oldukları dijital yumurtaları yaşatmak için 5 kilometre 10 kilometre yürümeye gönüllü mü oluyor? Evet aynen öyle. Dijitalleşme yaygınlaştıkça özellikle dış dünyaya açılmada internet öncesi araçlara, radyo, tv gibi binme fırsatı bulamayan kitleler kamunun önüne mevcut ham halleriyle çıkıyor. Bu melezleşme süreci ister istemez bazı olguların standartların top aşağı çekilmesine neden oluyor. Mesela sözlü gelenek Platon'dan itibaren yerini yazılı geleneğe bıraktı. Matbaanın icadıyla zirve yaptı. Önce televizyon ama özellikle internetle şimdi ikinci bir sözlü gelenekten bahsediliyor. Bu tür birincisine benzer bir üçüncü evreye geçiş başka alanlarda da tespit ediliyor. Örneğin toplumların 21. yüzyılda belki de beklenenin tersine İkinci bir muhafazakarlaşma dönemine girmesi gibi. Pokemon Go gibi oyunlar belki de bir başka boyutta benzer bir üçüncü evre sunuyor. İnsanlık uzun zamandır fiziken pek kullanma gereği duymadığı bir özelliğini artırılmış gerçeklik ile yeniden anımsıyor. Avcılık Bu kez av fiziksel değil, sanal. Ne işe yarayacağı, belki de şimdilik belli olmayan Pokemon denilen sanal karakter avı. Av sanal ama av sahası fiziksel. Yaşadığınız köy, kasaba, şehir, bina, AVM. Oyunla ilgili sıkıntılar da var. Örneğin elindeki telefonun ekranına bakarak kendisini fiziksel dünyadan soyutlayıp dış mekanda sürekli hareket halinde olan avcıların başına kazalar gelebiliyor. Kafasını kaldırıp kendisini 4 şeritli bir otobanın ortasında bulabiliyor. Son hızlı bir araç üstüne gelirken. Bir başka sıkıntı sıkı koruma altında olan mekanların da av alanının içinde olabilmesi. Örneğin genelkurmay başkanlarının bahçesinde bir Pokemon varsa ne olacak? Hele hele bugünlerde. Ülkemizde de oyunu hackleyip her gün kilometrelerce yürüyen dürüst oyuncuları çileden çıkaranlar var. Şöyle ki oyun ağırlıklı olarak cep telefonunun GPS koordinatlarını baz alıyor. Bu koordinatları değiştiren uygulamalar mevcut. Böylece fazla av olmayan Kilios'ta bulunan bir oyuncu bu tür bir uygulamayı kullanarak kendisini bol av olan Taksim meydanına adeta ışınlayabiliyor ve ava oradan katılıyor. Kilios'tan Taksim'e kadar gelme zahmetine katlanmadan.